ومن تبعهم من أهل بيته الطيبين الطاهرين البآثاره مقتدين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبع هؤلاء بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhah ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalala Bugün Selefi Salih'in akidesi derslerine devam ediyoruz. Onda da 11. asıldaydık. 11. asılda itikat meselesi değil, ahlak meselesidir. Selefin ahlak matodu ve yontemi 11. asılda da bundan önce 15 ders yaptık. Bugün 16. dersteyiz. Her paragrafta ahlak paketinden bir güzel bir ahlakı anlatıyoruz. Muellif her paragrafta bir şey seçmiştir. Onu okuyup metni ondan sonra açılamaya başlıyoruz. Ahlak arkadaşlar dedik çok önemlidir. Etten tırnak gibidir. Birbirinden ayrılmaz. İtikat Ahlaktan ayrılmaz. Şeriatın peketi bu kisinden oluşuyor. Her şey ahlaka bağlıdır. Allah subhanehu ve teala istediği toplum, Rabbani toplum teslimiyetini bile ahlaktan yapacaktır. Ahlaksız teslimiyet bile Rabbil alemine olmaz. Onun için ahlak imanın yarısıdır. Ahlak imanın yarısıdır. Ahlak olmasa iman da olmaz. İman ahlakı cerektirir. Ahlak, ahlak da imansızda onda da bulunmaz. Çünkü iman ne, nedir? İman Allah'tan korkmaktır. Allah'a iman etmektir. Allah'a iman eden Allah'ın emirlerine de uyar. Ahlak da Allah'ın en büyük emirlerinden birisidir. On üç ehli sünnet ki itikat paketine ahlakı da sokmuştur. Ne kadar önemli meseledir. Yani biz bu paketi alırken sadece itikat ettin olmuyor. Ahlaka da inanıp onu canlandıracaksın. O zaman imanın tamam olur. Bugünkü bugündeki pakette bakalım ne var bizim için ahlakla ilgili. Ne mualliz seçmiştir. Selef salih'in ahlakını sıralıyor. Evet bugün Selefin olmasa olmazları yani rabbani toplumun ehli cennetin yer üzerinde olmasa olmazlarından birisi gene geliyor. Evet. Ehli sünnet bel Allah Teala'nın yolunda güzel bir sabırla süslenir. Onlar dünya hayatında başlarına gelen bela ve musibetlere karşı sabrederler. Nefislerinin kötü arzularına uymama konusunda sabrederler. Allah Teala'ya itaat etme ve ona olan kulluk görevini yerine getirme hususunda sabrederler. Allah Teala'nın dinine davet ve onun yolunda cihat uğrunda onun yolunda cihat uğrunda ve bu yolda Allah Teala'nın merhamet ettikleri hariç nice yiğitlerin tahammül göstermekten aciz kaldıkları sıkıntı ve acılara da sabrederler. Onlar Allah yolunda sabretmenin nebi ve rasullerin Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun özelliği olduğu ve onların Allah Teala'nın şeriatını emir ve hükümlerini tebliğde başarılı olmalarının altında yatan temel nedeninin bu olduğunu bilirler. Yine onlar kulun emellerine ulaşması ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için sabrın zaruri olduğu bilinci içindedirler. Çünkü onlar nimetlerle dolu cenneti elde etmeyi hedeflerler. Cennet ise allah Teala'nın en değerli ve pahalı malıdır. Dolayısıyla da onun mutlaka bir bedeli olacaktır. Öyleyse sabreden başarıya ulaşır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Diğer bir ayette. O halde ey Resulü! O üstün ulul azım. Peygamberler nasıl sabrettilerse sen de öyle sabret. Onlar hakkında azat gelmesi için acele etme. Diğer bir ayette ise ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Demek ki bugündeki peket sabırdan iyidir. Sabır nedir? Çok önemli bir meseledir. Ne dedi şeyin arasında bir şeyi dikkat çektiğiniz mi bilmiyorum dedi peygamberlerin başarı sırrıdır. Sabır. Sabır olmasa cennet olmaz. Sabr olmasa dünyadaki cennete giremezsin. Sabr olmasa amel yapamaz. Sabr olmasa masiyetlerin önünde duramazsın. Sabır, sabır, sabır. Her şeyin asasıdır sabır. Sabır alimler demişler ki, iman içi şeyden oluşur. Biri sabır, o birisi şüçür. Kişisini tamamlasan iman olur. Sabır dinin yarısıdır demiş. Sabır, sabreden öyle bir kalası var yıkılmaz. Böyle bir şeydir sabır. Senin için bir kaladır, yıkılmayan bir kaladır. Sabır, aynen o yiğidin atına benzer, o cengavar atına benzer savaşta asil at aksamaz. Sabır, cennete yolculukta sabrı olan hiçbir zaman aksamaz. Sabır, en pahalı müminin neyidir? Melzemesidir. Sabr olmasa hiçbir şey olmaz. Onun için zefer sabırdandır demişler. Bu kaydedir. Zefer sabırdandır. Kurtuluş yolu neden geçer? Aziyetten geçer. Aziyete de sabredersin kurtuluşa varırsın zulum battıktan aydınlığa çıkmak için o karanlığı sabredip aydınlığa vararsın. Sabır her şeydir. Sabır imanın nedir yarısıdır. İnsanda nasıl baş önemliyse insanın da imanında sabır baş makanetindedir yerindedir. Onu için arkadaşlar sabır çok önemli meseledir peygamberlerin en büyük menzemeleri sabrıymış. Sabr olmasaydı hiçbir peygamber başarıya varamazdır. Onun için peygamberler Allah'ın salamı ve salatı onların üzerine olsun onlar bizim için örnek olduğu için sabırda da örnektiler. Bakıyorsun bütün peygamberler sabırdan imtihan olmuşlar. Sabırda ne de yapacaksın? Birçok şeyde hayatın çetrefilinde var. Her peygamber de bir konuda imam olmuştur. Ne için? Bizim için. Biz kimiz? Ümmeti Muhammed sallallahu ala sahibi ve sellem. Ümmeti Muhammed için bütün peygamberler gelmiş. Bu son peygamber için o, o ümmetin bütün tecrübeleri, hatta biz aynen hataya düşmedik. Oların başarılarını biz onlardan ders alıp yaparım. Onu hiç Allah Teala diyor ki Kur'an içerisinde eski peygamberlerin kıssalarını size veririz ibret alarsınız, Ders çıkartırsınız. İşte sabır da bu önemli meselelerden birisidir. Eydir sabır bu kadar önemliyse biraz sabır masayı yatırarım. Gerçek biz zamanında imanın şubeleriyle ilgili sabırla ilgili 5 ders yapmıştık. Yani o kadar önemlidir sabır. Bir derse sığına, sığdıramadık o zamanında. 5 derste ancak ana ile anlattık. Çünkü kurtuluş yolun neyidir? Ana malzemesidir. Ama bugün elimizden geldikçe bir de bu paket, bu derste sabrı özetleyeceğiz. O kadar özetleyeceğiz inşallah. Yani ne böyle Anlaşılmasın ne de bele detay olsun insanlar bir derste sabrı anlasılar inşallah. Sabrı gelirken önce bir sabır nedir? Tanımı olarak nedir? Sabır lugatcada insan kendisini bir şeyden alıkoymaktır, kontrol etmektir, hakim olmaktır. Bu sabırdır. Hepsin nefsi. İnsan nefis nedir? Nefsin engeli yoktur. Her şey ister. Bunun önüne atsan. Yok demez nefis. Bir aldın çinciyi diye Çinciyi verdin, üçüncü diyer. Sen ne yaparsın? Dur diyorsun. O dur diyorsun. Nefis zorluyor. Sen tutuyorsun. Buna sabır diyerler. Lugatçada sabır budur. Allah subhanehu ve teala Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem de böyle hitap ediyor. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Sen sabret diyor. kimilen O kimselerle Allah'a Allah'a dua ediyorlar. Yani maksat nedir? Sen sabret. Nefsini tut, sabret. Bu sabırdır. Luhacca'da. İstilahta nedir? Terim olarak sabır nedir? Sabır arkadaşlar, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte ve yasakların önünde durmakta he? sabretmektir. Burada neden sabrediyoruz? Nefsin demek ki zorlamasını. Yani nefse karşı sabrediyorsun. Nefis zorluyor masiyet işle. Sen nefse zorluyorsun, sabret diyorsun. Bu sabırdır işte. Nefsi zorluyorsun, dur yerinde diyorsun. İşte sen de bunu yerine getirmem bu sabırdır. Yen yani nefis sana söylüyor. Ya zordur bu itaat filan yapma, bu işte biraz dinlen filan. Sen diyorsun yaparım. Nefsine yapıyorsun, terbiye diyorsun. Bu da sabırdır. İstilahta وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Ayette geçtiği gibi. Sabır ne için olur? Terimde Allah rızası için olur. Yok, ben seni sevdiğim için senin aziyetini çekiyorum. Bu Allah rızası için değil. Terimi, lügaccede sabırdır bu. Ama terim olarak sabır nedir? Allah rızası için sabır edeceksin. Maasiyetin, şehvetlerin önünde, itaatin, zorluğunun önünde sabır edeceksin. Bu sabırdır terim olarak. Şimdi bildik sabır nedir? Allah'ın yolunda Allah'ın emirlerini yerine Allah için getirmek Allah'ın emirlerinin yasaklarının önünde Allah için durmaktır. Bu şer'i bir terimdir. Sabır budur. Allah yolunda her şeyi yapacağız. Eydir bu sabrın önemi nedir? Niye bu kadar önemlidir? Çünkü dedikçi sabır önemlidir. Dinin yarısıdır. İmanın başıdır. Bütün güzel ahlakında neyidir? Güzel ahlakın ana eksenidir. Ana sermayesidir. Her şey bakıyorsun sabırdan geçiyor. Cennette Sabırdan geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim meclisime en yakın olanınız en güzel ahlaklığınızdır. Hadiste geçiyor. Ahlak neyden kazanılır? Sabırdan kazanılır. Demek ki cennet sabırsız olmaz. Sabır bu kadar önemlidir. Bakıyoruz sabır nedir? Effet. Effet nedir? En güzel ahlaktır. Değil mi? Neyle oluyor? Sabırdan oluyor. Neye sabır ediyorsun? Harama sabır ediyorsun. Kadınlara bakmıyorsun. Şehvetini tutuyorsun. Neyden oldu bu? Sabırdan oldu. Serbest bıraksan her günaha düşersin. Şerefe neiden nail oluyorsun? Nefsine neyden hacim oluyorsun? Sabırdan. Şehvetine neiden hâkim oluyorsun? Sabırdan. Bak senin sabrın olsa ne kadar aç olsan gidip kendini küçük düşürüp yemek ister misin? İstemezsin. Sabredersin. Atlatırsın. Demek ki nefsin şerefini de sabırdan alıyoruz. Sır tutmak, bir musulmanın sırrını taşımak, ümmetin sırrını taşımak, ele vermemek nedir? Sabırdır. Sabretmesen ne olur? Ele verirsin. Nefse hoş gelir. Bir kardeş bir sır diyor. Başka yerde kendimi göstermek için, kendimi şey yapmak için arkadaşın sırrını, yani toplumun sırrını, yen yani Müslümanların sırrını zayıf düştüğüm anda, işkence yedirğim anda ne yaparım? Sabreylemem, ele veririm. Sabır burada gördünüz mü? Ne kadar devreye girdi. Zühüd. Zühüd nedir? Bu dünyaya sarılmamak. Değil bu dünyada iyi girebilirsin iyi yemekler de yebilirsin. ama hedefimiz o değil. Mevcut oldu yeriz. Aft etmeriz. Ama hedefimiz değil bu. Buna zühd derler. Dünya bizim hedefimiz değil. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi bu dünya bizim için bir musafirin dinlendiği ağzın gölgesi gibidir. On dakika oturup geçeriz. Bu dünya bizim için geçicidir. Bu, bu dünyaya, bu zühdü neyle yapacaksın bu dünyada? Sabırdan. Sabrın olmasa bu zühdü gösteremezsin. Dünyaya takılırsın, cenneti kaybedersin. Ondan sonra kanaat, kanaat tükenmeyen bir nedir? Hazinedir. Bunu neyden elde edersin? Sabırdan. Kanaat nasıl olur? Bir tane der ben kanaatkarım ama sabrı yoktur. Doğru mu bu? İmkanı yoktur bir tane kanaatkar olsun, sabrı olmasa. İyidir vakar, vakarlık, kibarlık, ağır başlılık nasıl kazanılır? Sabırdan kazanlar. Sen nasıl çibar olursun? Her insanın hatasına sabredersin. Tesamuh amuhakerli olursun. Bu neyle ne olur? Sabırdan olur. Zapt-i nefs'ten olur. Nefsini ne yaparsın? Elinde zapt edersin. İyilik, cengaverlik nasıl olur? Sabırdan olur. İyi adam savaşta durar, kaçmaz. Ama korkak adam ne olur? Vesveseden Böyle olur, böyle olur diye kaçar, o zaman kaybeder. İt sonuna kadar sabreder. Her durumda cihad başıdır. Cihatta kim kazanır? O Müslüman kazanır, o savaşçı kazanır, sonuna kadar kılıncını hesap etmez. Madem savaşa girdin, bir artı bir geçersizdir orada. Madem iş başa geldi, sabit kılacağız. Ashab-ı cihan üç yüz tene, bin teneye galip geldi. Her ümmette öyledir. Her toplumda iman devreye girdi. Bir kişi, çi kişiye, bir kişi, dört kişiye, on kişiye kadar bedeldir. Ne zaman? Ne zaman sabrın olsa. Sabır, yiğitlığın olmasa olmazıdır. Affedici, merhamet edici insan nasıl olur? Merhametli olur, affedici olur? Sabırdan olur. Neye sabredersin? İnsanların hatasına sabredersin. Şefkat, ön, ön, kendi hakkın var. Karşı tarafa bir misirleme vereceksin. Ama ne yapıyorsun? Sen zaptine i ediyorsun. Kendini tutuyorsun. O adamın hatasını affediyorsun. Ondan sonra sen afu, merhametçi, af sahibi olursun. Bu neyle ne olur? sabırdan olur. Bu sıfatlar hepsi peygamberlerin sıfatıdır. Hakiki müminlerin sıfatıdır. Bunlar neyden gelir? Sabırdan gelir. Cömertlik neyden olur? Sabırdan olur. Sabırsız adam cömert olabilir mi? Sabır edeceksin. Her şeye sabrettin ne olur? Neye sabır edeceksin? Nasıl affetmekte intikam duygusunu kısıtlıyorsun? Cömertlikte da cimriliği sabırdan kıstırıyorsun. Adam gelip cömert olmuyor. Neden? Çünkü cimriliği galip geliyor ona. Ama sen sabrediyorsun cimriliği üzerine comart oluyorsun. Ağırbaşlılık aynen nedir? Ağırbaşlı çalışkan adam neyle bu şahsiyeti kazanır? Yine sabırla. Acizlikten, tembellikten uzak olur. Neyle ne olur? Sabırdan olur. Sabredeceksin. Şeytan gelir diyor ya yat biraz. Sen ne dersin? Uyku bastırıyor seni. Tembellik bastırıyor. Bu duyguya sabredip sirkelenip kalkacaksın. İşte bunlar hepsi sabırdan olur. Bakıyoruz sabır çok önemli meseledir. Bütün güzel ahlakın bütün peygamberlerin sıfatı bakıyoruz sabırdan oluyor. Cennet ehli de Sabırdan cenneti kazanıyorlar. Ne diyorlar ona? Kıyamet gününde cennetlikte melekler karşılıyor onları ve cezahum bima sabaru cenneten Onların mükafatları cenneti neyle kazandılar? Bima sabaru. Ettikleri sabırla. Sabır nedir? Cenneti kazanır. Bir, bir başka ayette Cennette özel bölümler var. Cennetin bir derecesinde özel yerler var. O özel yerler özel Musulmanlara hastır. Özel müminlere hastır. Bir mertebesi var. Nasıl şehirlerin yeri var. Cennette yüz derecedir. Derecelerin de içinde dereceler var. O o dereceler birisi de sabır edenlerin derecesidir. Bunun da neyden kazandılar? Dünyada sabrettikleri için. Onun için Kur'an Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsun, sabır hakkında çok ayet gelmişti. Yüzlerce ayet var sabır hakkında. Yendiregende detaylı. Bular neyi anlatıyor hepsi bize? Sabrın önemini. Sabır çok önemli meseledir. Hatta sabır olmasa başarı olmaz. Sabır olmasa sabat olmaz. Sabır olmasa devamlılık olmaz. Sabır olmasa sırat-ı müstakim üzerinde ayağın kayar, sabit kalmaz. Sabır olmasa sırat-ı müstakimi başa kadar götüremezsin, cennetin kapsına kadar gidemezsin. Sabır her şeyin sırrıdır. Her şeyin çözümüdür. Ama burada da niyet çok önemlidir. Sabır ne kadar önemliyse niyet o kadar önemlidir. Sabrı yok insaniyet için, yok babam için, yok vatanım için, yok sevdiğim için sabrı Allah için yapacaksın. Bu çok önemli meseledir. Sabır Allah için olur. Allah razılığı için olur. Alimin birisi eğitimci alim Abu Talib bin Mekki meşhur bir alimdir. Ehli Tasavvufta çok meşhur bir alimdir. Tabi ehli Tasavvuf bu türlü alimleri hep kendilerine mal ederler. Halbuki bu türlü alimler ehli sünnet alimleridir. Ehli sünnet alimlerinde zahidler eğitimden ilgilenler çoktur elhamdülillah. Ama bunların da bir kısmının hatası var, bir kısmının yani hatası azdır, bir kısmının çoktur ama hepsi ehli sünnettir. İfrata gidenler hariç mutediller elhamdülillah çoktur. Buları tasavvufçular mal etmişler kendilerine. Bazı Müslümanlar ehli sünnet iddia ediyorlar. Bu türlü alimlerin kitaplarını okumuyorlar. Ne yapıyorlar? Bu tavırları hata, hata tavırdan da hata amel kaynaklanıyor. Halbuki bunlar bizim alimlerimizdir. Her insan hata yapar. doğruyu alırız, hatanı ne yaparız? Reddederiz. Abu Talib'in Mekke'de bu konuda uzman bir adamdır. Ne diyor? Diyor, bil ki sabır cennete girmenin sebebidir. Çok güzel. Kur'an'ın Aynen sözüyle. Sab sabır diyor. Ataştan kurtulmanın neyidir? Sebebidir. Yani cennete girdi seni sabır, ataştan kurtarır sabır. Bütün her sabırdadır. Aynen diyor Resulullah'ın dediği gibi, Abu Talib Allah rahmet eylesin, diyor ki, cennet cennetin yolu Sevmediğimiz şeylerden var. Makarih nedir? İşte itaat. Makarih nedir? Yapma. Yap, yapma. Bular insanın nefsine ağır gelir. Nefis çünkü şeytanın mezamesidir. O <gülüyor> huffat ilna'ru biş Cehennemin de yolu, ataşın da yolu nedir? Şehvetlerle doludur. Bu hadis'tir tabii. İşte diyor aynen hadisin dediği gibi müminin mümin diyor ki sabra ihtiyacı var. Abu Talib diyor. Mümin sabra ihtiyacı var. Hatta o zor işleri yerine getirsin. Çünkü o zor işleri aşmadan cennete giremez. Zor işleri nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Nefse zordur. Ama mümin için zor değil. Nefse zor gelir. Ama mu'min sabrıyla onu kırar. Sonra devam ediyor. Ve aynen mu'min O şehvetlere, o masiyetlere nasıl engel olur? Sabırdan engel olur. O zaman ataştan kurtarır. Ondan dolayı diyor ki, bütün masiyetler diyor, kullar içi şeyden dolayı, dola, dolayı işliyorlar. Bak uzmanca alimdir. İçi şeyden dolayı işliyorlar. Biri killeti sabri emme yuhibbun. Sevdiklerine sabredemiyorlar. Her çeşit nefs ister. Bütün arzu ettiğini yerine getirsin. Her arzu ettığımız yerine getirsek ne oluruz? Allah'ın en asi kulu oluruz. Bütün günahları üzerimizde toplarız ama biz sabrederiz. Sonra diyor ki neyden ateşe girerler? Kelte sabrı ala ma yekrehun. Aynı zamanda sevmediği şeylere sabredemesin bırakırsın. Olar da nelerdir? İtaatlerdir. Zor gelir insana. Bakıyorsun adam bağlandı Müslüman Allah'ın yolunda sımsıkı gidiyor ama başa götüremedi. Neden sabredemedi? Sabredemedi. Onun için ibadetler zordur. Kimse diyemesin. Zorda yılma mumin ve ahkam keserim. Diyarız, sen yiyen cahilsin, Yen iddia ediyorsun yalancısın. Allah Subhanehu ve Teala diyor, bakın namaz inneha lekebiretun. Namaz, kılmak. Beş vakit, gece namazı, nafilelerden kebiredir. Büyük bir ameldir, zordur diyor. İlla alel haşi'in. Ama kalpleri Allah'tan huşu görenler için çok kolaydır. Gördük mü? Zordur ibadet. ibadetler zordur. Ama müminmini Allah korkusu ile seve seve yaptığı için sabrettiği için bunları ne yapıyor? Aşıyor. Ondan dolayı arkadaşlar sabır meselesi ehli imanın olması olmazıdır sifatıdır. Bir de mümin sabırdan iptila olunur. Bu hayatın bir sünnetidir. Sabırdan iptila olunur. Neyle olunur? Musibetler gelir başına. Bir sürü sevdiği elinden alınır. Bular nedir? İptiladır. Fitnedir. Bulara sabredeceksin. Bu hayatın sünnetinde var. Peygamberler de bunda imamlık yapmıştı. Çi peygamberin mal alınmış, çi peygamberin evladı alınmış, çi peygamberin ümmetinden kavulmuş, toplumundan çıkartılmış. Çi peygamber hanımı ona hıyanatlık etmiş, davetine inanmamış. Oğlu ihanetlik etmiş ona. Bunlar hepsi neyle kazanmışlar? Sabırdan. Onun için sabırdan iptila çizsi peş peşedir. İptila nedir? İmtihandır. Ya yani sınıf atlatırsın ya yani sınıfta kalırsın. Burada sınıfta kaldığın ateştir ebedi, atlattın cennettir. Bu da neyden olur? Sabırdan olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَشَدُّ النَّاسُ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ en iptileye oğlayan, şiddetli iptileye oğlanlar peygamberlerdir. Sonra ondan gelen derece derece ne kadar imanın güclüdür, o kadar sabrın da imtihanın da güçlü olur. Ne kadar imanın zayıftır, imtihanın da o kadar zayıf olur. Ama sonuçta, her ikisi de cennete gider ama aynı yerde bulunmazlar. Cennette bile aynı yerde değil. Cennet derece derecedir. Ne kadar şiddetli, Derecen artar. Onun için sabır insanın neydir Olmasa, olmasıdır. Biz sabredeceğiz. Allah subhanehu ve teala peygambere emrediyor, sabret. Kema sabara ul-azim. Ul-azim cibi sabret. Ul-azim nedir? En büyücü iptilyaya oğlayanlar kimlerdir? Beş demedir. Ul-azim. Bunlar kimlerdir? Hazreti Nuh. Neden Hz. Nuh? Çünkü bak 950 sene allah Teala bu kadar peygamberden bu beş seneyi seçmiş. Ul-azim. Azimet sahibi olanlardı. 950 sene sadece davet yaptı. Hz. İbrahim peygamberlerin babası ne kadar az yetecekti. Kovma ona taş attı. Ondan sonra gitti başka yere. Misir'de iptil oldu. Ee, Evlediğinden iptil oldu. Hazreti İsmail'den. Sonra Hazreti Musa, Beni İsrail, Beni İsrail denilen akansudurlar. Kur'an'ın yarı hikayeleri, masalları anlatıyorsa eski kavimleri, yarısından çoku Beni İsrail anlatıyor. Hazreti Musa'yı ne yaptılar? Perişan ettiler. Hiç inanmadılar. Sağ diyor sol gidiyorlar. Oturduyup kalkıyorlar. Her şeyde zıddidiler, tersidiler. Ondan sonra kim geliyor? Hazreti İsa. Hazreti İsa da neyle ipkil oldu. Bedeniyle katletmeye kalktılar onu. O yeni bir şeriat da getirdi ve İsrail sonra Ülül azim şimdi beşinci. Resulumuz sallallahu aleyhi ve sellem. Onunça Resul'a diyor, "Bana aziyet olduğu hiçbir peygamber olmamıştır." Allahu akbar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün şeyden ipkil oldu. Nasıl bütün peygamberlerin mucizesini yaşadı? Bütün peygamberlerin mucizesini yaşadı. Aynı zamanda bütün peygamberlerin iptilası ile iptil oldu. Evet. Ondan dolayı sabır çok önemlidir. Eydir sabrın hükmü nedir arkadaşlar? Sabır vacip mi, sünnet mi nedir? Tabi baktığımıza göre sabır olmasa olmaz olduğuna göre nedir? Vaciptir. Neden? Alimler diyorlar. Üç meseleden dolayı sabır her müminin, her Müslümanın üzerine vaciptir, sabredeceksin. Biri emirdir. Allah emrediyor. İste'inu bis sabri vassala. Birçok ayette. Fi'il emirdir. Vasbır li rabbika. Fi'il emirdir. Emirdir. Allah'ın emri nedir? Vacip olur her zaman. İkincisi Allah Teala sabırsızlıktan nehyetti. Emretti, ondan nehy olalım. Demek sabırsızlıktan nehyetmek. Demek ki sabır nedir? Vaciptir. Fela tuvelluhumul adbar. Onlardan kaçmayın, kaçmayın. Ne biz onların önünde sabit koyar savaşta? Sabır koyar. O zaman Vela tubtilü a'malekum. Bu türlü ayetler, alimler diyorlar ki neye delalettir? Delalettir ki sabır vaciptir. Sonra üçüncü diyorlar sabır neden vaciptir? Çünkü Allah subhanehu ve teala bu dünyanın herini bu dünyanın saadetini o bir dünyanın herini mutluluğunu saadetini sabra bağladı. Onun için sabır olması olmazımızdır. Bu dünyada da o dünyada da. Hem bu dünyada bedbakt, şey mutlu kul oluruz baktiyar kul oluruz o bir dünyada da cennetin i Ebedi olarak kalırız. Bunu da neye bağladı? Bir sürü ayette geliriz şimdi sabrın faziletine. Eydir sabır da vacip olduğu, olduğuna göre Allah subhanehu teala'nın de tabi zulümden münezzeh olduğu için hemen emir, zaruratlar var, durum var. Bu nedir? Bu bir rahmet. Ona göre hüküm de değişiliyor. Bazen hüküm değişilir sabrın. Alimler de bunu üç yere bölmüşler. Birincisi, Sabır vaciptir nerede? Vacibleri yerine getirmekte. Vacibler nedir? İslam'ın beş şartı. Bunları yerine getirmekte nedir? Sabır vaciptir. Eydir. Haramların önünde durmak nedir? Sabır vaciptir. Ya diyebilir misin? Ya Rabbi ben kusura bakma zinaya düştüm sabredemedim. Kurtarır mı seni bu? Kurtarmaz. Orada sen vacibi engelledin. O zaman cezasını çekeceksin. Burada sabır nedir? Vaciptir. Eydir sabır müsteheptir bazı yerde. Nerede? Mekruh şeylerin önünde durmak, yapmamak nedir? Müstehep oldu sabır. Yani mekruhtur. Haramı kesin değil. O zaman ne olur? Müsteheptir. E, sabır Burada mustahaptır. Sonra mustahablerin yerine getirmekte sabır nedir? O da ayrı ek olarak alimler diyorlar. Mustahaptır. Makruhları da he, önünde durmak nedir? Makruhların önünde durmak, yapmamak, bu da nedir? Ek olarak bir derecedir. Yani hem müstehebleri basa basa üzerinde yerine getirirsin. Makruhlardan da uzak durarsın. Bu da yerine göre alimler diyorlar değişilir. Bazı insandan insana göre de değişilir. Zaman, meçan da de burada devreye girer. Ama genel olarak ana çizgisiyle sabrın hükmü nedir? Vaciptir. İnsanla da insana duruma göre değişilir. Eydir sabrın dereceleri nedir? Mertebeleri nedir? Burada da alimler derler sabır içi şekildir. Bir bedenen sabır, bir de psikoloji, nefsiyen sabır. Nefsinde sabredersin, psikoloji olarak, bir de bedenin. Bu da chi'ye ayrılıyor. Biri seçimlidir, biri seçimsizdir. Yani bazı şeyi sen seçiyorsun. Bazı şey seçimsiz, sen hastalık gelmişsen elinde değil, sabrediyorsun. Anlatabildim? Demek ki buna göre sabır ne oldu? Dört derece oldu. Bunlara nasıl şey yaparız? Bakarız. Birincisi, dördüne. Bedenen sabretmek nedir? Mesela sen zor bir işler işliyorsun. Sabrediyorsun. Bu bedenin bir sabır. İnşaatta çalışıyorsun. Ha? Yük taşıyorsun. Bu zor iştir bedenen. Sabredersin. Bir de bedenen sabır var gelir senin üzerine. Zorluk var gelir üzerine ama elinde değil. O da nedir? Hastalıklar. Hastalık geldi sana. Sancın var, ağrın var. Ama elinde değil. Sen bunu ne yapıyorsun? Çekiyorsun. Nefsi olarak sen sabrediyorsun. Seçim olarak sen nefsi olarak neye sabrediyorsun? Bazı amellere sabrediyorsun. Kendini atmıyorsun ara. Bu seçimdir, elindedir. Haramlara gitmiyorsun, sabrediyorsun. Bu elindedir. Bazen Zorunluluk senin üzerine bular, ferz olmuyor. Ne gibi? Oğlun ölüyor. Malın yanıp gidiyor. Talan oluyor. Elinde değil bu ama sana mahkum olmuştu. Burada da sabrediyorsun. Yani bu dört sabır şekli var. Bu sabrın dereceleridir. Bu dördünde de biz ne yapacağız? Sabredeceğiz. Hem de Allah rızası için sabredeceğiz. Bu dördünde de niyeti için sabır yapmasak ne olur? Olmaz. Bakın bütün canlılar insen, cinlen müşterektir. Hayvanlar da bile müşterektir. Ne de ki saburdu. Ne de bedenen sabırda, ha? Bir de mecburi saburdu. Ama seçimle sabır ediyorsun sen. Hayvan bunu yapamaz. Sen sabrediyorsun bir masiyete düşmemek için. Bu sabırdır. Bunu hayvan yapmaz. Ama bunu insan yapar. O da neyle yapar? İman derecesiyle yapar. Onun için sahabelere baktığımızda, hatta peygamberlere baktığımızda, ne kadar bu dört dereceyi yerine getirmişler. Şimdi bunlardan örnek vereceğiz. Bütün peygamberler bile bizim örneğimizdiler ki bakıyoruz tarihte, hayatlarında bu konularda sabretmişler. Her dört şekil sabrı da canlandırmışlardı. Evet bu sabırdır. Sabrın dereceleridir. Bunu da bildik. Şimdi ne kaldı? Sabrın önemini de bildik. Bir de fazileti nedir? Fazileti dedik çoktur. yüzler ayette geçiyor. Bir kısmını alel acel Anlatalım. Sabrın fazileti çoktur. Bitmez. Ayet-i Kerime'de, Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'de Kur birçok surede, birçok ayette fazlalık geçiyor. Meselen sabrı başarıya bağlamıştır. Başarı sabırdan gelir diyor. İflah olmak sabırdan gelir. İflah dedik nedir? Tuflihun. Nedir? Felahten almış. Felaht nedir? Bir eki yürsün, Tohumu ondan sonra filizliyor. Sen ameli sabırda neçiyorsun Meyvesini o bir tarafta alıyorsun. Allah subhanehu ve teala ayette diyor. يَا يَوَا الَّذ۪ينَ اَمَلُوا اِسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِتُوا وَاتَّقُوا اللّٰهِ Ey iman edenler sabredin. Birbirinize sabrı tavsiye edin. Birbirinize sabırda yardım edin. وَرَابِتُوا ribat tutun Allah yolunda. Ribat değil, şerde değil sadece cephede. O zirvetidir. Her yerde, davet için, toplum için, her şey için. Ribat tutun. Allah'tan da hakkıyla korkun. Leallekum tuflihun. Leallekum dedi Kur'an içerisinde gelse muhakkaktır. Arapça'da belki. Ama muhakkak siz iflah olursunuz. İflah nedir? O çiftçi fellah çiftçi nasıl Meyvesini hasat gününde, ek biçim gününde alıyor, seviniyor. Siz de kıyamet gününde, terazide onu öyle alırsınız. Gördük mü? Sabırdan iflah ne olmuş? Birbirine bağlanmıştı. Sabırlara ecirleri kat kat verilir. Sab sabredenin ecri kat kattır. Kur'an-ı bunu zikrediyor. اُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ اُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَحْسَبَوْا İçi sefer, ecirleri verilir. Bu dünyada da, o dünyada da. Yine yani de muza'af olur. Bir de, ayette diyor, daha ileri gidiyor Rabbil Alemin, sabrın mükafatında, diyor, hesapsız olur. وَاِنَّمَا يُوَفِّ الصَّابِرُونَ اُجُورَهُمْ بِغَيْرِ حِسَبْ Hesapsız, Karşılığı var sabırlar. Her şeyin hesabı var. Yedi misli, yedi yüz misli, yuzaifullahu limen yaşa, istediri gibi artar. Ama sabırda diyor, hesapsızdır. O zaman sabır ne kadar önemlidir. Sabretmeyi, Allah Teala dinde imam olmağı, yakın sahibine varmayı sabra bağlamıştır. O da ayette, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِا اَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُ onları imam yaptık, hidayet sahibi yaptık, ne zaman? Sabrettiklerinde. Gördün mü? Sabır, sabir insanlara Allah'ın me'iyyetini, yani Allah seninle olmayı ne girenti eder? Sabır. İnne Allah'a sabirin. Allah sabredenlerdendir. Allah kim ile olur? Sabredenlerden olur. Gördün mü faziletlerin sabrın? Sonra Allah Subhanahu ve teala üç şeyi sabırda topladı, başkası hiç toplamadı. Sabredenler için ne dedi? اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ min Rabbihim. Allah'ın salavatı var üzerlerine. Allah'tan salat nedir? Meğfirettir. Melekten salat duadır, kuldan salat Allah'a nedir? İrtibattır. Allah'ın meghfireti var üzerlerine. Affedir Allah Teala olanı. Sonra, ve rahme. Rahmeti var. Allah'ın rahmeti olanın üzerlerine. Sabredenlerin edenler. Sonra, ve ulaike humul muhtedun. Onlar da hidayete varanlar. Hidayet sahibi olardır işte. Gördük mü? Bunu hiçbir şey için toplamadı. Sabrı sabrı Allah Subhanahu ve Teala en büyük malzeme yaptı. Şimdi bir savaşçı savaşa giderken en büyük malzemesi nedir? Silahı güçlü olacak, eğitim olacaktır. Muminin de en büyük sabrı şeytan savaşında nedir? En büyük malzemesi şeytan savaşında nedir? Sabırdır. Va istiinu bis sabri salat. Namazdan şeyden de cücünüzü alın. Namazdan, sabırdan gücünüzü alın. Neden? Şeytanın alanında. Bu dünya şeytanın alanıdır. İptila alanıdır. Yedinci sabır, zefer, takva sabırdan bağlanmış. Allah Teala burada da birçok ayette onu zikrediyor. Sonra sabır düşmana sabır e, düşmanın önünde durmak düşmanın Gizli planını bozmak sadece sabırdan olur arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Bakın düşman senin güclüdür. Senin senin için gizli planlar çeviriyor. Ama sen sabretsen Allah yolunda taviz vermesen düşmanının bütün planı boşa çıkar. Bu düşman arkadaşlar iki şekilde. Bir baş düşmanımız şeytan onun da adamları var. İns Hercisinin de planını hem cinnin hem insin kim boşa çıkartır? Sabır. Cinnin planını nasıl boşa çıkartırsın? He? Sabır ne yapacak cinne karşı? Ne yapar? İtaatlere sabre. Sabah akşam zikrini okur. Üflü ayetel kürsü üzerine. Bütün planı boşa çıktı. Sana yaklaşamaz. Eydir insin. Nasıl planını bozuyorsun? Adam gitmiş. Dünya dünya toplanıyor Müslümanların üzerine. Nasıl boşa çıkartırsın bunu? Sabır. Çıkartır. Sen takval ol. Amelini yap. Allah'tan kork. Allah subhanahu teala olanın oyununu açığını ummadıkları yerden çıkartır. Tarih tamına şahittir. Ve intasbiru ve tettegu Siz sabretseniz Hayatta geçtiği gibi siz sabretseniz Allah'tan korksanız La yedurrukum kayduhum şey, size onların keyifleri, planları, tuzakları size zerel veremez. Alın size O Onun için mu'min adam Amerika'dan korkmaz. Mu'min adam Avrupa'dan korkmaz. Neden korksun? Bin bir çeşit Yahudiler plan çeviriyorlar İslam alemi için. Ama biz sabır takvı olmadığı için bizde onların başarılı oluyorlar. Her zaman bizim zayıflığımız onların üstünlüğüdür. Biz üstün olsak onlar yoktular. Kazimdiler. Hiçtiler onlar. Tarih bunu ispat ediyor. Ki devumbratorluk bir avuç arabın önünde çöktü. Hiç kimsenin aklına gelmezdir. Ama neyle? Sabırdı. Rub'i bilirsiniz. Girdir ustamın çardınına. Okunuz süngüsünü en güzel e, çürküne soktu. delde o çürçü pahalı. Halısını, çürkünü. Dedi siz neye güvenirsiniz? Dedi biz Rabbimize. Nedir hedefiniz? Dedi biz geldik. Dünyanın sıkıntısından sizi ahiretin genişliğine götürün. İnsanlara tapmaktan Rabbil alemine götürüyoruz. Dedi siz buna inanıyor musunuz? Siz bir çöl arabi gelmişsiniz buna. Rustam o gün o gün tarihçiler diyorlar Rustam Rub'i'nin görüşünden sonra heybeti kırıldı. Kalbine korku girdi, Ondan dolayı da şey, e kaybetti savaşı. Yoksa meşhurdur. Rum bile Rüstem'in şeyinden korkardır. İdaresinden, planinden. Ama ne oldu? Rub'i onu yok etti. Arkasında kim vardır onun? Hazreti Ömer. Hz. Ömer nasıl seçmiştir, adamları göndermiştir Faris'ten savaşa? İşte bu nedir? Sabır. Adamın ne silahı var, ne bir şey var, yalın ayak atı da çıplak attır. Yani ne böyle üddetli bir attır. Yani Rustam nasıl cesaret ediyorsunuz? Bugün Amerika'nın donatınlarının önünde durarsınız. Vallahi durarız. Bugüne kadar durdu. Velev ki cüz'i başarılar var. Hakiki başarı yoksa da bu hatayı kendimizden bileceğiz. Tecir Rabbil Aleminin. Biz demek ki bir yerde hata yapıyoruz. قُلْ هُوَ مِنْ Biz bir hata yapıyoruz, başarıya ulaşmıyoruz. Yoksa Amerika, Rusya, inan ki bir günde Müslümanlar hakiki kalksa durmazlar önünde. Yüz tilahlar olsa, toplar olsa, atomlar olsa. Ama biz hakiki mumin olmadıkça, bu ayeti tecelli etmedikçe olmuyor işte. Evet dokuzuncu Melekler cennette sabredenleri karşılarlar. والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. Melekler her kapıdan cireller, Müminler girerler cennete. Her kapıdan girer selamun aleykum diyorlar ona. Sizin üzerinize selam olsun. Yani bu cennette size ziyan yoktur. Selamet var. Yani bütün, küçücük bir ziyandan siz artık oğramazsınız, eminsiniz. Evet. Neyden buna selam olsun? بِمَا صَبِرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَلْ Dar. Sabrettiğiniz için bu cenneti kazandınız. Gördük mü? Sabreden Allah'ın mağfiretine, rahmetine nail olur. O da ne diyor? اِلَّا الَّذ۪ينَ sabaru ve amilü's salihati ulaiha lehum mağfiretun ve ecrun kim sabretti ha? salih amel işledi onun için ne var büyük mağfiret var bakın sabrın ne kadar önemi var sabır dedik ulul azmin sıfatıdır ve limen sabara ve gafara inne zalike min min kim sabretti o azimet sahibidir Azimet sahibinde İmamu beş peygamberdi dedi. Allah Subhanahu ve Teala nasıl dedir? İnna Allaha ma'as sabirin sabirlerdendir. Aynı zamanda Allah sab sabredenleri sever. Allah'ın sevgisi nedir? Yani cenneti kazandırmasıdır. Mağfiretidir, rızvanıdır. Ne diyor? Ve vallahu e, yuhibbus sabirin. Allah sabredenleri sever. Sabredenle sabretmek arkadaşlar Çoktur. Bunu saysak e, 40-50 tane olur. Bütün sabırla ilgili ayetlere baksanız sabrın şeyi bitmez. E, Ehemmiyeti fazileti hiç bitmez. Sabır çok önemli meseledir. İyidir. Bu sabrı bildik, ehemmiyetini bildik, faziletini bildik. Bir de gelip güncelleştiren bu sabır? Bu dersten sonra. Biz çıkacağız, yava gideceğiz. Ondan sonra sabah iş yerine gideceğiz. Ondan sonra hayat devam ediyor. Elb-ı sabırı nedir? Nasıl pratik ederiz? Nasıl güncel hayatımıza aktarırız? Burada da alimler bunları ayrı ayrı ayırmışlardı. Neden? Güzel anlaşılsın. Birinci, sabır dünya musibetlerine sabretmek. Dünya musibetleri nedir? Bu dünya önce bileceğiz. Bu dünya mükemmel bir dünya değil. Bu dünyada sıhhat var ise hastalık var. Zenginlik var ise fakirlik var. Gençlik var ise yaşlılık var. Demek ki bu dünya mükemmel değil. Allah subhanehu ve teala diyor ki subhanallah. Ayet-i kerimede لَقَدْ خَلَقْنَ insane fi كَبَدْ Keped nedir? Sıkıntı, meşakkat. Allah deriz insanı böyle yarattı. E bakıyorsun insan anasak karnında bu kadar bir rahimdedir. Çıkarçan sıkıntıyla çıkıyor. Ağlıyor. Ondan sonra bu dünya tarlasına geliyor. Hep sıkıntı. Yoktur. Yani refahiyet de olsa elinde değil. Şimdi benim sağlığım, sıhhatim turp gibidir. Ama birden bakarsın yarın ben yokum. Ne oldu filana? Filan hasta, filan hastanada, filan kanser oldu. Yani girenti yoktur. Her şey Allah'ındır. Onun için bu dünya sıkıntıdır. Ondan sonra ölüyorsun, kabre giriyorsun, o da sıkıntıdır. Gördük mü? Kabir de dünya hayatından sayılıyor. Vela o berzaktır ama dünyanın kıyamattan öncesidir. Demek ki rahimden sıkıntı, kabre kadar sıkıntı geçiyor. Bu hayat meşakkattır. Bunu bileceğiz. Ondan sonra sabredeceğiz işte bu hayata. Dört dördlü hayat arayan imansızdır. Çünkü dört dördlük dünya hayatı olsaydı cennete ne gerek vardır? Dört dördlük hayat cennettir. Cennette baş ağrısı yoktur. Cennette hastalık yoktur. Cennette tuvalet ihtiyacın yoktur. Cennette terlemek yoktur. Cennette kadınlar adet yıkamazlar. Cennette insan acıtmaz. Cennette insan hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Cennet yan gelip yatma yeridir. Acıdırsın, yemek yersin, o tadı alırsın ama o acı, acılığın aziyetini çekemezsin. Sen şimdi iki saat aç kaldın, bir aziyet çekiyorsun. Cennette o yoktur işte. Her şeyin güzeli var. İçki diyor Allah Teala, enhar var, nehir, içki var. Ama o içkiyi içerken, hoşnut olursun ama sarhoş olmazsın, başını ağırmazsın, abuk sabuk konuşmazsın. Demek bunlar pürüzlerdir, pürüzlenmiş. Alınmıştır. Cennet böyledir. Cennet en mükemmel hayattı. O zaman mükemmel hayat istiyorsan Cennete gidersin. Dünyayı kimse cennete çeviremez. Maddi olarak. Manevi olarak evet çevirebilirsin. On üç alimlerimiz ne demiş? Dünyada bir cennet var. O cennete giremeyen ahirette cennete giremez. Bu dünyanın cennetini nasıl girersin? Her şeye sabredeceksin. Paran gitti sabredeceksin. Fakirsen sabredeceksin. Kanaat olacaksın. Demek ki bunları hepsini yaşadın. Hepsini sabrettin. Allah'a bağladın bunu. Ne olur o zaman? Sen en mükemmel kul oldun. Onun için krallar demişler ki, abidler demişler ki, hakiki memurlar krallar bitseydiler biz ne mutluluktaydık. Celip elimizden bu mutluluğu kılıçtan, silah soruyla alırdılar. Ama bu maddi değil. Celip benim elimden alıp sen bu kaftan icin. Öyle değil. Bu buradadır. İçin mutlu oldu. O da ilan olur? Kanaat ve Allah'ın emrine sabretmaktan olur. Sabrettin. Her şey tamamdır. İşte arkadaşlar dünya musibetlerine sabredeceğiz. Bunları sabrettik kazanırız. İki nefsin arzularını zorlamasına sabredeceğiz. Nefis insanı zorlar arkadaşlar. Nefsin önünden gel yoktur. Nefis şeytanın tek giriş nüksatıdır insana. Nefs kapısını kapadın, şeytan sana giriş yapamaz. Şeytana galip gelmek için nefsi elinde tutacaksın, şeytana vermeyeceksin. Sağlam tutacaksın. Şeytana verdin, kapıyı bile araladın, şeytan senin işini bitirir. Onun için nefsin elinde tutmak için, bastırmak için ne lazım? Sabır lazım. Nefsin arzusu bitmez. Onun için Resulullah bunun noktasını koydu. Ademoğlunun gözünü toprak doldurur dedi. Bir vadisi olsa çinci vadi altın ister. Bir kadın olsa çinci ister. Ki olsa dört ister. 4 olsa dördü yüze kadar ister. Yetinmez. oğlu böyledir. Ama neyle tutursun kendini? Sabırlan. Bu da şehvetlere sabrederiz. Üçüncü Sabır ne de yapacağız? Yarın piyasaya indik. Allah'ın yolunda emirlerini yerine getirmekte sabredeceğiz. Allah'ın yolunda ne yapacağız? İtaat. Allah'a itaatte bu emelleri yerine getirmekte sabredeceğiz. Sabah kalkıyorsun, cami namaza gidiyorsun. Sabr ister. Millet sıcak yatağında kilimesi yanmış, yan, kaliferi yanmış, sabrediyorlar. Sen ne yapacaksın? Sabırdan Devam edeceksin ibadette. Camiye gideceksin, abdest alacaksın. Sabırdan her şeyi kazanırsın. Halimler diyorlar, itaatte de sabretmek üç mesele var. Bir, itaatten önce sabretmek. Ne de? O da niyetini sabit kılmaktadır. Niyetini, niyetini riyadan alacaksın. Riyadan almak için niyetini ister, sabr ister. Gösterişten kaçınmak ister. Bu da sabırdan olur. Çinci namazın asnasında yani de bir ibadetin asnasında sabr ister. O da nedir? Namaza çok ciddi başladın. Yani bir ibadette çok ciddi başladın. Ondan sonra şeytan gelir seni diğer tembelleşirsin. Himmetin azalır. Yani de dikkatin dağılır. Burada da sabredeceksin. Başladığın himmette, başladığın ciddiyette, başladığın huzuri kalpte, kalbin hazır olduğu ibadette Devam edeceksin sonuna kadar. Üçüncü, bittikten sonra yine sabredeceksin bu ibadeti boşa çıkartmamak için nedir? Riya girmesin. Yeni de bunu e, e, çibir, kendini beğenmekten şeytan bu noktalara gelir, ibadetin yine boşa çıkartır. İşte bu ibadette sabırdır arkadaşlar. Sabredeceğiz. Dördüncü, Allah yolunda davet nedir? Her musulmanın görevidir dedik. Burada da sabredeceksin. Bunun hakkında biz çok dersler yaptık. Allah yolunda davet en büyük nedir? İbadettir. Musulmanın görevidir. Çünkü davet peygamberlerin vazifesidir. Bir davetçi de peygamberin vazifesini görevlenmiştir. Üstlenmiştir. Bundan daha muşerref, mucerrem ve şerefli bir vazife var mı? Yoktur. O zaman neyle sabredeceksin davetle? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de hali ortadadır. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bana olduğu aziyet hiç kimseye olmadı diyor. Gördük mü neyle? Kazandı sabırdan kazandı. Biz de sabredeceğiz. Mücahit savaşta sabretmese ne olur? kaybeder. Biz de cihat alanında sabredeceğiz. Cihat alanı da en zirveti nedir? Hitaldir. Savaştır. Bugün de Suriye'deki mucahit kardeşlerimiz Irak'taki, Afganistan'daki, Çeçenistan'daki, bütün Somali'de, bütün İslam aleminde mucahitler sabırdan kazanırlar. Bir de cihat dedikçe çeşidi var. Nefis cihadı Söz cihadı, kalem cihadı, bunlarda hepsinde Korkut Korkutup bizi yeri çekilmeyeceğiz. Sonuna kadar davamızın arkasında durup sabredeceğiz. Ondan sonra toplumda bir davetçi yaşadı, bir Müslüman toplumda yaşadı, o toplumun aziyetine sabretmemiz lazım. Hepimiz yarın çıkacağız topluma, iş yerine gideceğiz. Yani insanların içinde sabretmemiz lazım. Çünkü biz örneğiz, davetimize örneğiz. Sabredeceğiz, affedici olacağız. Bu dersin öncesinde dedik, takva, zuhud, affetmek, merhametli olmak hepsi sabırdan geçer. Onları biz canlatmasak, biz yerde yeriyen canlı İslam, Müslüman olmasak nasıl davet ederiz, teşvik ederiz? Ebu bu olur? Sabırdan olur. Sen davatçısın, sabredeceksin. Sene bir tane gelir bir söz diyer. Etki tepki veremezsin. Madem davetçisin tepki sende yoktur. Süngör gibi olacaksın. Her şeyi alacaksın. Ayna gibi her şeyi yansıtmayacaksın. Bu davetçinin görevidir. Delil peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'de ve Medine'de. Bedevi Arabi gelip buradasını çekiyor böyle. Burada iz yapıyor. Ne kadar sert çekiyor. Bedevi. aziyat veriyor. Resulullah sabrediyor. Ver diyor gitsin ya Ömer, affedin onu, gitsin, verin onu. Nedir bu? Sabırdır. On üç biz bütün da, e, davat yolunda, davacı değilsen, işine, işinden camine, caminden evine gel sen davatısın. Hakiki İslamiyeti yaşa sen büyük bir davatısın. Davatı dilinden değil bedeninle yapıyorsun. Daha etkiliçi olur. İnsanlar her zaman neye hükmederler? İnsanın hali devrenin içine hükmederler. İyidir, sabrı cideren, e, sabra destek olan şeyler nelerdir? Nasıl ben sabrımı cüclendirip ona destek veririm? Birincisi, dedik ki hayatın hakikatini anlayacağız. Bu hayatın hakikati nedir? Bu hayat, dünya hayatı geçici bir hayattır. Bu hayat boş bir hayattır. Sen ve bu dünya Allah'ın mülküsün Bunu anladıktan sonra sen ne olursun? Bütün musibetlere sabredersin. Benimle Allah'tan aramayı olsun, gerisi boş dersin. Değil mi? Allah menden razı olsun, gerisi boş. İşte bunu bilsen sen sabra en büyük destek olursun. İkinci alimler bile bilersin ki bu dünya, bu evrendedir Allah'ındır. Bütün takdir Allah'ındır. takdire karşı gelsen ne yazar? Bunu iyi anlayacaksın. Her şeye teslim alacaksın. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oldu? Oğlu öldü. Bir tane oğlu. Arapler onuyla alay ediyorlar. Diyorlar senin oğlun yoktur. eptersin. Yani soyun kesilir senden sonra. Bir oğlu oldu İbrahim. Ondan sonra ne oldu? Öldü. Ölürken Resulullah gözü yaşladı ama kalbi hüzün oldu. Ama ne dedi? Allah'ın sevmediği bir şeyi demeriz, kadere razı geliriz. Onun için bu dünya hayatında her şey Allah'ın olduğu için razı geleceğiz. Üçüncü, muhakkak anlayacağız ki bütün bu çektiğimiz sabırdan dolayı acılar karşılıksız değil. Gördük işte bir gayri hesap, hesapsız karşılığı var. Bunu inansak sen sabır batar mı sana? Hayır. Sen sabrın peşinde koşarsın. Dersin sabredeyim de ecrim bu kadar sayısız olsun. Dördüncü, kaidedir bozulmaz. Allah'ın bu sünnette bir, köünde bir sünnetidir. Ma'al üsri yusur. Sıkıntıda ne var? Rafahiyet var mal Ma şiddeti ferç. Bu nedir? Kaidedir. Biz kanaat getirip inanacağız. Her sıkıntının bir rafahiyeti var. Ne demişler? Alimlerimiz gece ne kadar karanlık bastı, anlamı gelir fecir sökülecektir. Böyle devam etmez ki. Hiç devam etmez. Dünyanın düzeni budur. Sıkıntıdan sonra ne gelir? Rafahiyet gelir. Bunun fıkhını bilsek ne olur? Sabrı bize sabırda devam etmekte yardım, yardımcı olur. Beşinci arkadaşlar sabrı yaparken en büyük gücü kimden alırız? Rabbimizden alırız. Onun için ona istiane ederiz. Ondan yardım dileriz. Sabra düştük, mı imanına. din gittin. edemezsin Ne diyeceksin? edeceksin Allah'tan istiane edeceksin tavazi göstereceksin. Onun için alimler diyorlar Hazret Musa sabredemedi. Ama Hazret İsmail sabretti. Ne dedi Hazret Musa? Dedi setecil yuni inşaallah sabira. Hıdır Aleyhisselam'a ne dedi? Peygamber peygamberden hivar yapıyor. Dedi sen sabredemezsin Memle. Dedi sabrederim inşallah seninle. İddialı konuştu. İnşallah da dedi istisna da yaptı. Ama sabredemedi. Peygamber dedi, edemedi. Üç sefer, hatta Resulullah dedi, keşke, Hazreti Musa sabretseydi, biraz da ilim bize keşf olunsaydı. Ama Hazreti İsmail, bıçağın altında, babası kesiyor onu. Ne dedi? Se teciduni inşaallah minas sabirin. Tavazı, tavan yaptı. İnşaallah beni sabredenlerden bulursun. Sabredenler nedir? Yani ben kimim sabredenlerin yanında? Hazret Musa iddialı konuştu. Nasıl iddialı konuştu? Benden alim yoktur yer üzerinde. Allah dedi git var. Bir kulum var orada. Hıdır. Git onun yanına. İşte Allah'tan başka kimseden yardım dileyemezsin. Sen kimsin ki? Cüvenime imanına Allah'tan yardım diler. Altıncı ve sonuncu alimler diyorlar, sabretmeyi sebat sabret kılmak için Davamlılık olmak için, öğrenmek için sabredenlere bakacaksın. Örnek alacaksın ona. O da kimdir? Tarihe bakacaksın. Hazret Adam'dan. Hazret Adam dünyaya indi nasıl sabretti? Bak cennetin ne'inle indi dünyaya. Sabretti. Oğlu oğlunu öldürdü sabretti. Ta bütün peygamberler, ashab-ı kiram bugüne kadar. Sabredenleri gözümüz önüne koyacağız. Örnek alacağız bunu. Bu sabrettik bize destek olur. Eğilir sabrı bozan şeyler nedir? Alimler diyorlar, onlar da üçtür. Bir acele, aceleci olmak. Her şeyi acele, sabrettim ya bitmedi filan. Sabrettin, bil bu dünyanın sonu sabırdan geçecektir. Sonunu bekleme, sen sabret. Sen sabra devam. İçi sinirlenmek, kızmak nedir? Sabrı bozar, sabrın zıddıdır. Sabır olduğu yerde kızmak olmaz. Kızdı, kızdığın yerde sabır çıkar gider. Üç, umitsizlik. Sabrın eder, zıddıdır. Yani nasıl un bir yerde undan bir şey yapmışsın, su döksen üzerinden olur, o avlır gider. Şeklini kaybeder. Sabır da umitsizlik sabrın zıddıdır. Umitsizlik olduğu yerde sabır ne olur? Yok olur. Evet, işte bu da arkadaşlar nedir? sabırdır. Aslında örnek verecektim sabırdan. Bütün peygamberlerin hayatından zamanımız yetmedi. Ama kısacası, kısaca böyle iki üç dakikada e, örneke gelsek mesela Allah'ın yolunda sabretmek e, ibadetlerde sabretmek örnek alsak her peygamber bir konuda ne olmuş? Örnek olmuştur. Bakın Hazreti İbrahim İbadetinde sabretmek için ne kadar örnek olmuştur. Peygamberlerin babasıdır. Ne yapmıştır? Sabretmiştir. Babasının aziyetine sabretmiştir. Babası onu kavdu sabretti. Hatta ne oldu? Ataşatlar onu sabretti. Bütün Filistin'i dolandı, geldi gitti, Misir'e gitti, sabretti. İbadette oğlunu çesti, sabretti. Bu nedir? Bunu her peygamber dedir bir konuda nedir? Sabirdir. Başkaları da var. Zaman yetmediği için veremedir. Bir de masiyette sabretmek. Cünahla sabretmek. Kim bunda imamdır? Hz. Yusuf. Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl sabretti? Yani sen bir kölesin. Köle. Hz. Yusuf köledir. Köle almışlar onu. Velev ki efendidir. Kovmunda. Peygamberdir Allah'ın indinde ama mevcutta köledir. Çocukça getirdiler satın aldılar onu. Çöledir. Evin efendisi, kadın ona teklif ediyor. Ama ne yaptı? Hz. Yusuf sabretti. Bir de Allah'ın kaderlerine sabretmek dedikçe. iradamızın haricinde olduğu sabırlardandır. Bir hastalık geldi. Onda da kim imamdır? Eyyub aleyhissaladır. Yani maşallah siz sabrı çözdünüz ya, elhamdülillah. Ben demeden diyorsanız demek ki bir iş anlaşıldı. Her peygamberin bir meselede İmamlığı var. Bizim de peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bütün meselelerde bakıyorsun imamdır. 13 arkadaşlar sabır olmasa olmazımızdır. Sabır çok önemlidir. Bundan sonra sabırın datayını bilmek için ders istiyorsanız bizim 5 tane ders var. Biraz daha geniştir. Sabırla ilgili kitaplar var. Bunları okuyun. Tevri olarak iyi bilin. Ondan sonra pratika kendinizi zorlayın. Zorlayın kendinizi pratikte. Örnek var ise alimler, sabredenler cidin olardan kalkın oturun alışveriş yapın. Çünkü bu teoride alıyorsun, uzman oluyorsun ama pratiğe dökemeyiz bunu. Örnek görmemiz lazım. Elinizden geldikçe sabredenlerden arkadaşlık yapın. Kim daha fazla sabır eder gidin onuyla yapın. Kalkın oturun. Eğer bunu da bulamazsanız işte dönün ashab-ı kiramın hayatına peygamberlerin hayatını okuyun, nasıl sabretler, siz de onu, biz de onu ne yapmamız lazım? Canlandırıp günlük hayatımızda onu yaşamamız lazım. Yaşamadıkça biz ne olur? İslam ahlakını üzerimize taşıyamayız. Onun için Selefi Salihin, sahabe toplumu bu sabırdan çiğüm buratorluğu çöktürdüler, bu dünyada cennete girdiler, o bir dünyada da cennetin âlesindediler. Orada nedir? Peygamberlerin yanında şehitler, salihler, evliyallarlar o da firdevsale dedi. Allah Subhanehu Teala sabırdan bizi onların yanına iletsin. Babalarımızı da, atalarımızı da gelecek nesilleri de hepimizi Allah Subhanehu Teala firdevsale alede toplasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.